Mesela şu. Işte. Geleneksel bakış ve geleneksel bakış derken ne diyorum yani şey. Hayır hayır. Geleneksel bakış linçle de şey. Alıp sonunda bir şekilde e, en başta kıvascına organizmanın içine bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Mesela algıda diyelim ki bunun şeyine nedir, benzer. Ne e, buna benzer algı sürecinde ne yapıyor? Sorarsınız işte normalde bir insana, ya bunu nerede algılıyorsun? Çünkü geleneksel bakış, çok garip bir şekilde şunu diyor, ben bunu burada algılıyorum, zihnimden algılıyorum mesela diyor. İşte o zihni tabii türlü türlü dolduruyor için. İşte kafamda algılıyorum, beynimde algılıyorum vesaire. Sonuçta ama bir imgesi var, bir reprezentasyonu var, bir temsili var. Ben bu temsili algılıyorum, noktasına getiriyorum. Bence bu biraz bizim empirisizmden, deneycilikten devraldığımız, üzerine çok düşünmediğimiz, rastgele kabul ettiğimiz bir şey. Deneycilik ne yapmaya çalışıyordu? Yani bence eski bir bilgi kuramı sorusuna yanıt ver, vermek için, o bilirsiniz, bu ünlü şey tartışması var. Bilgi nedir? İşte bir, bir kısım, işte deneyici mi sayılır, onlar bilmiyorum. Bilgi, algılarımız şeklinde yarı doğru, yarı yanlış bir cevap veriyorlar. Yani buna karşı çıkan, yani bununla karşılaştığı problemler karşısında e, şöyle bir model geliştiriyorlar. Belki bir de izlenimler modeli. Yum'da da olan bu izlenimler modeli. İşte bir takım izlenimlerim var. Sonra izlenimlerimi algılıyoruz. Yani başka türlü dersek benim algılarım var, algıladığım şey de algılarımdır. Cinsizde tuhaf bir cümle kurarlar. Tabi bir dizide soruyla karşılaşır. Eser. Ama e, temel olarak söyledikleri şey, ister izlenim programını eklesinler oraya, ister eklemesinler. Algı denilen şey mesela kafanın içinde bir yerde ya da bir zihnin içinde bir yerde gerçekleşti. Bize zihnin kendisine de gelir, geldiklerinde dolayısıyla bence, yani bu varsayımla beraber hani bir iç bir şey gerçekleşiyor da fark yaratıyorlar ya böyle ayrı bir fark varsayıyorlar. Zihni de içeride bir şey olarak dediğim gibi tasarlıyorlar. Oysa peki yine algıyla bir alıştırma yapalım. Şöyle bir şey diyebiliriz en başta. Algı bir etkinlik olarak tasarlarsak algı, yani işte insanın ya da bir organizmanın, canlı bir organizmanın bir olarak tasarlarsak dışarıda gerçekleşen bir Benim beynim de gerçekleşiyor büyük olasılıkla, zihnim gerçekleşiyor büyük olasılıkla ama dışarıda. Yani ben bu bağda burada görüyorum, burada görmüyorum. Bir kere böyle bir ek varsayıma gerek yok. Yani bir de ingesi var, reprezentasyonu var kafamda vesaire. Bu bir incisi. Şimdi tıpkı bunun gibi, Zihnimi de aslında, ya da bilincimi daha doğrusu şimdiki ve zihnimi, ve daha da istihnalanacak, bu yapıp toplama olarak, dışarıdaki yapıbettiklerini toplama olarak tasarlayabilirim. Bilinci bedenin bir durumu olması ya da bedenin bir faaliyeti olmasının bir anlamı var anca. Zihin burada toplanacak, yani içeri, organizmanın içine tıkıştırılabilecek bir şey değil. Onun için yapıp etmek önemli zihin dediğimiz şey, yani ya da bilinç en azından, bu bilinç dediğimiz şey, benim bu, e, zi, şöyle diyeyim, zihin dediğim şey, bu yapı betnelerinin toplamı, bilinç dediğim şey ise, bu yapı betnelerin toplamının ayrıldığına var Mesela bu belki, ayrı bu, eğer böyle bir şey çizeceksin. Hemen Şimdi, şey... bu, bu şey, evet. bu nasıl gerçekleşiyor? İşte insanların nasıl böyle bir e, şey yapabiliyor? nasıl böyle zihnin ya da algının etkin bir şey olduğunu söylediğimizde ne yapıyoruz? Şöyle bir şeyden kaynaklanabilir. Kavram dediğimiz şeyin ortaya çıkmasıydı. Şimdi kavram bizim için ne yapıyor? Ondan önce bir şey sorayım. Tabii bu. Şimdi ben e, gayet pasif bir şekilde bakıyorum. E, gökyüzüne de bakıyorlar. Evet. Cehennemin dibindeki daha galaçlara, <gülüyor> yıldızlara bakıyorum. E, yani elimi kolumu falan hareket ettirdim yok. Şimdi bu algım nerede benim? Şimdi söyleyeceğim. Tam da bu noktaya geleceğim. Kavram burada işin içine giriyor. Şimdi bir kere bu, bu bir mit var. Ben işte böyle bakıyorum. Tabii bakıyorsunuz. Ee, yanlışım varsa düzelt. Göz, insan gözü 400 bin değişik renk e, gölgesine yani tonunu ayırt edilecek bir özelliğe sahip. Biliyorsunuz. Bilmiyorum. Bakabilirsiniz. Yine. Bir an yani eee 400 bin değişik renk. Şimdi bunlar büyük hastalıkta mevcut mu değil mi bilmiyorum. Dünyada da bu dört bin e. Ama şunu varsayın. Gerçekten bu 400 bin algılarsanız eğer, yani algı göze indirgerseniz dolayısıyla mesela hani bir grup bakıyor mu? Büyük hastalıkta pek bir şey göremeyeceksiniz dünyada. Bizzat masit, yani crude denilen var ya bu empiristlerin böyle bize e, bir anlamda sattıkları bir şey bu o basit, verili olarak kabul edilen algısal sürecin kendisi bile basbayağı soyutlama içeren bir, bir etkinlik en başta. Siz dünyaya siz dünyaya Hı. baktığınızda, bak, gözünüzle bile baktığınızda, bunu bir sürü şey, düzene, yani düzene sokuyorsunuz. Bu düzene sok sokmanın kendisi bir etkinliktir. Öyle rastgele şey değil, hani bu e, ne derler, ben duruyorum bana çarpıyor dünya. İşte bu işte basit şeyden önce ne derler? İşte e, pasif bir algılama biçimi değil. İnsanda peki bu, ben diyorum, insanda başka bir şeyde, başka bir şey daha beraberinde geliyor bunlar. Kavram dediğimiz şeyin kendisi, bize kavramın ortaya çıkması, algılarını, yani yukarası da doğamdan getirdiğim getirdim algılarını ve diğer zihinsel faaliyetlerimi başka bir noktaya sıçratıyor. Şimdi bu sıçrama ne? Nikotisi bunları, bu yani diğer, yani bu üst bu sıçramadan sonraki beyinsel şey e, fonksiyonlara diyelim üst zihinsel fonksiyonlar diyor. Şimdi üst zihinsel fonksiyonların, yani bilinç dediğimiz şeyde ancak üst zihinsel fonksiyonların gelişiminden sonra ortaya çıkacak bir şeydir. Ne de bu üst zihinsel fonksiyonlara dediğimiz şey? Basit bir anlamıdır. Baya bildiğimiz algılamak, bellek, e, bizzat bilin kendisi, ...irade... ...ilgi göstermek... ...yani yoğunlaşmak... ...diyerek... ...şimdi bütün bunlar... ...kavram ötek öncesi dönemde insanda mevcut... ...ama kavram öncesi dönemde şöyle bir şey var... Belleğe bakıyorsunuz mesela... ...bellek... ...çok görsel bir bellek... ...çocuklara yapılan deneyler var belki ...10 saniye kadar bir termine... ...bellik renk tonlarında... ...şeyler gösterirler görüntüler gösterirler. Sonra onu çekerler, arkasında şeffaf bir şey var. Şeffaf bir sayfa var. Çocuk epey uzun bir süre resimde gördüğü bütün şeyleri görmeye devam eder orada. Yetişkinde bu özellik <gülüyor> görüntü. Bunu eyletik bellek dediğimiz şey. Görsel bellek. Çocuğun belleği bu anlamıyla görsel e, malzemesi alınır. İçeriye alındı. Çok zengin. Ama şöyle bir özellikten yoksun. Bu zenginlik bir ...bedeli var bu ee, Algıladığı ya da... Bel ...bellediği şeyler arasında... ...mantıksal bağlar kuramıyor. Onların... ...ortak özellikleri mi değilsek artık bilmiyorum. Onların bir anlarda... E, özsel biçimde... birbirine bağlanabilecek bağları kuramıyor. Bu bellek için şöyle. Ya da algılama dediği şey de... ...aynı şekilde. Yani e, çocukta... ...yetişkinlik dönem öncesindeki... Ee, mesela algıda, <gülüyor> yine böyle bir türden bir rastiyelerin var. Şöyle bir anlaştırma yapabiliriz. Çocuklar gözleriyle düşünürler. Bir anla bilen. Bunu dil, dil süreçlerinde de görebiliyoruz mesela. Nedir işte bu Oto, e, otosentrik, pardon. Otistik konuşma ya da egosentrik konuşma dediğimiz, kendi kendine konuşma sürecinin ortaya çıkması. Çocuklar böyle şey yaparlar. Ee, özellikle problemlerle karşılaştıklarında, 6 yaş civarlarında konuşurlar. Kendilerine şey yaparsak kalemin ucu kırılır. Aa kalemin ucu kırıldı der. Orada yine yani hala böyle işte o kavram meselesine erişmediği için dil onun yerine düşünüyor. Ya da diliyle beraber düşünüyor. Şimdi kavramın ortaya çıkması özellikle 14 yaş civarında bu anlaşıyor. Şöyle bir fark yaratmaya başlıyor. Belliğimiz düzene giriyor. Kavramsal bir düzene giriyor. Algılarımız Yine tamamen e, kavramsal duygularımızın bir fonksiyon haline geliyorlar. Yani bu sefer gözle düşüneceğimiz yerine düşünmeyle görüyoruz. Yani bir şey bir hal e, bir, bir duruma geliyoruz. E, i̇ngelemiz ciddi biçimde zenginleşiyor. Sanılanın tersine mesela çocukların ingelemi içerik olarak da çok zayıf. Çocuk oyna ingelemez pek yani, Çocuğun inge dünyası bizde o oyun oynama dünyasıdır aslında. Kaç o yaşında? oyunlarla beraber geliştirir, motor. Çocuk, çocuklarda dünya kadar hayal gücü vardır. Kaç yaşından bahsediyorsunuz? Bu dediğim mesela işte e, 4-5 yaş civarında. Hayal dünyaları şu anlamda sınırlıdır çocukların Çünkü hayal dünyasının sınırlarını sonuçta senin yapı ettiklerin de bir anlamıyla. Bir kere bu. Aynı anlamda, aynı şekilde e, yani en azından benim anladığım anda imgelen e, dediğin faaliyet sadece ingeler oluşturmak değil yani. Daha büyük kurgular, yani mevcut olmayan kurgular yani eee bireyin çevresinden kopuk kopartılabilecek bir kopar koparabilecek bir takım tasarımlarla ortaya çıkmaktır. Yani bu anlamıyla e, yetişkinde ortaya çıkacak olan mesela ingeler, anladınız mi? Kavramsal yetişkin ne dediğim 14-15. maddede <gülüyor> Kavramsal ayırt oluşması. İngelen bellek, algı, bütün bunlar aslında benzer faaliyetler haline geliyor. Şimdi bu ne yapıyor? Bilinç dediğimiz şey bu burada ortaya çıkmış. Şey. Bilinç dediğimiz şey, işte bu kavramsal e, kavramsal düzeye erişmiş, bu fonksiyonları bir araya getiren yapı. O yapının kendisi bir de kavram. Kavram dediğim en azından kavram dediğim şey o. E, ne oldu? Bir, bir şey daha anlatayım, anlaşılacak bu. En azından dışarıdan bakıldığı kadarıyla. Mesela şizofreniye düşünün. Şizofrenin de belli türden bir geri dönüş hareketi başlar, bir desendebrasyon hareketi. Şizofrenin belleği, ilginç için de bu şey anlamında değil, bu arada onu söyleyeyim de başlar. Neyse, e, şizofrenin belleği bir miktar çocuk belleği gibi çalışır. Zincirler halinde gider bakıldığında normal insan tarafından pek bir mantığı yokmuş gözükür. O bir mantığı var. Kavram öncesi mantığı, mantığa bağlı olarak gelişiyor aslında onun belli. Yani öyle çalışıyor tekrar. Yani o e, kavramsal kabın ya da kavramsal sentezin kırılmaya uğraması şizofrenide ya da afazide ya da işte e, diğer mesela e, histeride böyle bir e, geri dönüş. Yani daha alt dediğimiz bu e, senteze oluşturan o fonksiyonları tekrar kendi başlarına iş görmeleri dönemli bir geri dönüş biçiminde tezahür eder en azından. Ya bunu ne için söylüyorum? Şey alın, şeyi e, anlatabilmek için. Yani bu üst e, zihinsel fonksiyonlar dediğimizde ve bunların üst sentezinden söylediğimizde e, şey olsun diye. Ne der, ne der, neyden söz ettiğim anlaşılsın diye söylüyorum. E, peki Şimdi kavram burada ne iş yapıyor? Dediğim ki bu sentezi gerçekleştiriyor. Peki nasıl gerçekleştiriyor? Ya da bu sentezi gerçekleştirmek ne anlama gidiyor? Bu şu anlama geliyor. Kavram hem çok somut bir şeydir hem çok soyut bir şeydir. Çok garip bir şey. Kavramı biz şey için kullanıyoruz. Bir ayrıntı olarak düşünün bunu. Gerçekliğin farklı kesitlerine, kesitlerine erişmek için kullanıyoruz. <gülüyor> Şimdi tekrar şeyden örnek vereceğim bu şizofreni meselesinden. Ee, bir tane ünlü bir ressam var. Adana'da şu Kedi resimleri çizen bir ressam. Kedileri insan biçiminde çizen bir ressam var. Bile, bilir misiniz? Şeyde de mevcuttü internette de böyle bakabilirsiniz hesaba. Çok güzel resimleri var vesaire. <gülüyor> 57 yaş civarı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 57 yaş civarında galiba buna şey tanısı konuluyor. 50'lerinde. Şizofreni tanısı. Evet. Şizofreni semptomları göstermeye başlıyor. Garip bir şekilde şizofren hastalığı ilerledikçe bunun resimleri tırnak içinde soyutlaşıyor. Öyle denir. İşte soyutlaşıyor. Gittikçe böyle şeyini kaybettir. O kediler yavaş yavaş başka bir şeylere dönüşürler. İşte daha soyut, daha böyle kırık kırık vesaire vesaire. Ve böyle devam ediyor. Şimdi ben bunu bir soyutlaşma değil aslında. Benim baktığım yerden. Bunun bir somutlaşma olduğunu düşünüyorum. Soyutlaşma, soyutlanma dediğin şey, dediğim gibi kavramla beraber gelebilecek bir şeydir. Somut, soyutlaşma soyutlaşmak ya da soyutlamak <gülüyor> benim dünyaya baktığımda böyle bir düzen görevimendir aslında. Bu bayağı soyut bir şeydir. Bu yaptığımız şey. Hani yasalar koyarız ya işte Kant mesela şey gelir ya işte o hani humana uyandırmış uykusundan şu fark ettiği şey önemli bir şey aslında. Yani bu yasalar dediğim şeyin dünyanın kendi içinde olan şeylerde benim ilip çıkardım. Bizzat benim bir anlamda yansıttığım. Yani Kant'ın problemi başka ama en azından o şeyi anlatmaya çalışıyor, ne olduğuna dair. Soyutlama dediği şey bizzat bu. Yani soyutlama dediğin şey, dünyayı bu haliyle, bu düzen içinde görebilmektir. Dolayısıyla kavram bu anlamıyla hem en soyuttur, hem en solumdur. Hatırladın mı? Bu bu anlamda. Kavramsal dünyanın çat çat e, çatlaması ya da eğer o kavramsal düzeye işte böyle bir düzen düzenlilik, böyle bir e, nesneler arasında ya da nesneler dünyasındaki bağı algılayamamaya yol açıyor. Ve bağı tasarlamamaya nasıl isterseniz öyle diyeyim. Çok sorun değil bence de. o Bu bağı tasarlamamaya da algılamamaya yol açıyor. Dolayısıyla da böyle bir <gülüyor> durumunda bir somutlaşma durumuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Saksın öyle bir özelliği vardı. O lider saksınca tam öyle bir özelliği vardı. Yani vaka bir e, askısı var. Destan ve de, e, işte resimlerin gösteriyor şey yerinde asılmışlar. Littice soyutlaşıyor aslında ve işte e, anlatıyorlar. Bakın resim gelişiklerle yapıyoruz, bizim başlı sonluktan başlıyor, daha sonra işte resimde Littice soğutaklıyorlar diye. Ama aslında bu e, soğutlaşma diye şey adamın hastalığından kaynaklı, bazı yetitretme itirmesi. Evet yani. Sonuçta elementlerine ne indiriyor her şeyi yapıyor. Çünkü gerçekten aldığı biraz öyle bir şey. Dediğimde bu göz örneğini verdiğim onun için vermişler. Yani gözün kendisine bile. Hani şu pasif denilen algılanan hiç de pasif bir şey olmuyor. Şimdi bu şeye bağlayacağım. Hani bu dışarıda algılamak dediğimiz mesaj var ya. Bas dışarıda algılıyorsun ve böyle bir düzene sokarak algılıyorsun. Bunu üst düzeyde insan kavramıyla yapıyoruz. İnsanların kavramsal dünyasıyla yapabiliyoruz. Şimdi bu üst zihinsel fonksiyonların bu şekilde ortaya çıkmasına, bir sentez halinde iş görmelerini biz şey diyoruz, bilinç diyoruz. Şimdi bunun çok önemli, çok büyük bir önemi var. Şunu unutmamak gerekiyor. Üst zihinsel fonksiyonlar kalkıp alt, alttaki alt, alt, daha önce, yani bu zamansal bir üst, alt veselesi yani üstünlük, altınlük falan değildir yani. Alt zihinsel fonksiyonların üstüne gelip böyle yerleşmezler sadece. <gülüyor> mesela o. Tam tersine onları dönüştürürler. Cidden onların çalışma biçimini dönüştürürler. Bellekten söz ediyoruz mesela. Çünkü bellek, kavram dönemi, kavram öncesi dönemde zaten var. İşte görsel devlet bilmem ne, parmanlarda da var. Şimdi, şimdi bu alt üst zamansal öncelik demek acaba e, tam doğru bir yani zamanla şey yoksa zeminsel bir öncelik Yani üst aslında altı şekilde kapsadığı için ya da onun zeminini oluşturduğu için o mümkün oluyor. Çünkü ha. bir şey söylemek... Ben burada zamansal dediğimde şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten yani <gülüyor> bir süreç yani bir çocuğu el aldığımızda sıfır yaşında başlıyor, 14 yaşında bir şeye ulaşıyor. Bu böyle bir söz söyleyebilirim. Yoksa böyle, e, ta, yani onlara geçiyor, son beden gelmesin. Tabii ki öyle de tasarlanabilir sizin söylediğimiz anlamda. Yani o süreç açısından zamansal ama de. fonksiyonların bildiğiyle olan bağlantısı açısından zamansal demek doğru olur mu diyor. Yani. Bir fonksiyonun mümkün olabilmesi için ötekine bağlı olması evet. anlamında. Ötekine bağlı Aslında bir anlamıyla şöyle bir şey var tabi. Bundan çok engekle şeyler. Yani birbirinden böyle çok kopuk şeyler değil de. Evet. Mesele şu. Tabii ki öyle o zemin gerekiyor. Kesin kesin. Yani bizzat belleğin ya da yani kavram öncesi belleğin doğal ellekle <gülüyor> Ya da doğal ellekle, doğal algının olmadığı bir durumda şey kavuşulmuyor sanki... ...en azından... böyle daha kavlamsal belleğe kavlamsal alıyor... ...kavuşulamıyor... ...kesinlikle var... Ee, ...ama mesele şu... ...zaten onu yok, et, yok da etmiyor... ...ama orada da bırakmıyor olduğu gibi... ...mesela bu sentezinin ortaya çıkması... ...bizet onun çalışma biçimini... ...ve o fonksiyonun kendisine dönüşünü olur... ...aslında bir anlamda şöyle bir şey var... ...bu başka türden bir bellek değil... ...aynı bellek... ...ama kavramlarla iş gördüğü için başka türlü sentezlenmiştir. Kavramla beraber sentezi, bir senteze ulaştığı için şimdi çalışma biçimi değişik. Artık e, işte gözle, yani görsel bir bellek olarak çalışmıyor da kavramsal bellek olarak çalışıyor. Daha farklı teknikler kullanır İşte e, daha çok nesnelerin mantıksal ilişkileri üzerinden hareket ediyor. Şimdi şimdi bunu şeye nasıl bağlayacağız? Benim ben, ben, ben sorum şu, Bunu, hani, bütün bunları söylediğim, e, bütün bunlar ama kafanda onu bitiyor şeklinde söylenebilir. Ama ben diyorum, bize bunun kendisi, yani, eğer bu hikaye doğruysa, yani, bu kavramsal ve vesaire oluşması doğruysa, bu pastaya şey gösteriyor, bize zihin dediğimiz şey, dışarıda olan bir şey olduğunu gösteriyor. Bu ne geliyor dışarıda olan şey? Şimdi, e, şu e, Neolitik üzerinden Hani bir şey çıkmıştır örnekler, ben bunların kavram yerine iş görebildiklerini falan söylemiştim ya da kavramsızlar olduğunu söylemiştim. Aslında kavramsal dünyanın gelişine baktığınızda gerçekten de böyle buna benzer bir süreç görüyorsunuz çünkü. Yani şunu daha basit bir şey düşünün, hani bir şey unutmamak için hani bir düğüm atarsın, parmağına bir şey atarsın. Ya da işte başka bir şey var işte unutmamak için süt şişesini kapının altına koyarsın ki kafa, ayağın çarpsın, göresin, ha, süt almam gerekiyor şeklinde. Burada bir anlamda kavramsal belleğin ya da mesela kavramsal belleğin böyle bir tür ilk çalışmasını yapıyorsun. İlk defa gerçekleştiriyorsun onu. Yani şeyden kurtarıyorsun, dışarıda gerçekleştiriyorsun artık bunu. Zihnin içinde falan filan değil. Basfaya aygıtlar kullanarak belleğin şeyini genişletiyorsun, boyutunu ya da Enine böyle kapsamını geliştiriyorsun. Kavram e, evet. Evet, Bu çocuklar dönmüş gibi oyunların ortaya çıkması <gülüyor> Yani kendi belliye tanesi Değil mi? Ee, yani işte bir arka sonra mesela Alıp herhangi bir sopayla telefonmuş gibi Konuşmaya başlamaları falan zaten evet. evet, Bu kavramlarda artık esnek bir şekilde e, Oyn yeniliklerini Göstermeye başladı. Şimdi, Şimdi çocuklarda zaten özellikle oyun Böyle bir motor hazırlık aslında. Yani kavramlarla iş görebilme motor hazırlığı. Yani. İşte oyun oynuyor. Dediği gibi aynen öyle. Ee, çok garip bir şey var ama. Çok rastgele olur. <gülüyor> en başta. Onların bir bir, bir mesleği başka bir şey olarak kullanmaları. Çok böyle bize oyunun içinde gelişir. Çok tasarlanmış şeyler değildir bunlar tekrar başlıyor. Ama zamanla gerçekten kavramsal dünyanın zenginleşmesiyle beraber. Bu da tasarlanmış eylemlere dönüş, dönüşmeye başlıyor. Şimdi hani dediğim gibi extension ya da işte dışardalık bunun neresinde o zaman zihniyiz? Kavram diyoruz ya, kavram çok garip bir şey değil sonuçta. Kavram bizim dilimizde kullandığımız bir şey. Bize dilin kendisi dışarıda gerçekleşen bir şeydir. Hem dışarıdan gelir, kaynağı dışarıdır. Bize bireyin dışındadır yani. Hatırladın mı? Hem de gerçekleşmesi dışarıdır. İçsel süreçlerin bile gerçekleşebilmesi bir anlamda bu kavramsal dünyaya gerektiriyorsadır artık ben öyle olduğunu yani bence tanıtlayabiliyorduk ben bunu gerek Bu içerinin aslında dışarısından yani dışarıda gerçekleşmekten başka bir yolu olmadığını gösteriyor bence. Bu yani ben, ben, benim anlamda sorunu bir anlamda çözüyor, çöz, çöz, çözüyor sorunu şu anlamda çözüyor. Ben bilinci o zaman böyle düşündüğünde bilinci bir iç dünya olarak tasarlayabiliyorum. Ama bir iç dünya, şey bir iç dünya değil de böyle. Hani bir ada ya da baştan tasavvur edilmiş, keşfedilmiş bir iç dünya değildir, bir zihin değildir, bir koyut olarak ortaya çıkmış değilim bunu. Varsaymış değil. Bir gerçeklik karşındayım, kendine iç ya da iç olmayan bir iç dünya atkeden bir yaratık bir varlık var karşımda. Bu varlığın işte oluşum sürecine bakıyorum, kullandığı aylıklara bakıyorum buraya gel, gel yani bu, bu noktaya gelene kadar. Ve bir anlamda tanıtlamış oluyorum bu, bu, bu içliğin ya da bu zihinselliğin ve bu zihin, bu zihin durumlarının bilinci olan şeyin olduğu ve bunu dediğim gibi hep böyle e, bir dizi aygıtla, bir dizi e, araçla gerçekleştirdiği için e, bu bunu dışarıda ceryan eden, gerçekten dışarıda ceryan eden bir şey olduğunu Dolayısıyla bu sonuca varıyorum, çalışır söylemeye Yani. Bu anlamda iç ve dış arasındaki şey kaldırıyor, o kesin e, nitelikçe ayrımı kaldırıyor. Ama aynı zamanda bu bana şöyle bir özgürlük tanıyor. Hiç böyle mistik mistifikize etmeden bu meseleyi gizemleştirmeden bu içeriği yine de bir içeriğe yani bir sahip olduğumu da aynı zamanda söyleyebiliyorum. Nasıl? Yani her şey dışarıda olursa içeride ne oluyor? içeride olan ne? Şimdi mesela şu. En büyük problemlerimizden bir tanesi. anlatayım bunu bir örnek üzerinden. İşte i̇radeden söz ediyoruz ya. Yani şu irade. Bizim irademiz var. İşte ben şu an istiyorum ve hareket ediyorum. Değil mi? Şimdi iradenin gelişimine baktığında bir üst zihinsel fonksiyon olarak. Bence o zaman açıklayacak bunu. İrade başkasının komutunun içsel araya gelmesidir. Bu, bu, bu durumda. Neden? Kendi kendime komut verip... Çocukken genelde böyle çevrenden şey alırsın, bir dizi komut alırsın. Komut derken yani bu kötü anlamda söylemiyorum. Bunu yap, bunu yapma. Öğretiliyor sana bir tabi şeyler. Şunu şöyle hareket et, şunu şöyle hareket etme. Faydaki <gülüyor> anlamda söylemiyorum sadece. Mesela motor bir şeyleri düzenlemek için yapılır bu değil mi? Böyle bir eğitim sürecinden geçersin. İnsan olma durumu yani. Şey, Çünkü e, deneyimler aktarılıyor sana. O deneyimlerin aktarılması bir dizi komut haline geliyorsun üst zihinsel fonksiyonların gelişimi kavramsal dünyanın ortaya çıkmasıyla beraber bu ötekinin aslında sesi olan, ötekinin komutu olan şey senin kendi komutuna dönüşü. Kendi kendine komut veriyorsun. İşte o başka tekrarladığım şey vardı ya. Bilinç bir bedenin kendi eyleminin uyaranın haline dönüşebilme durumdur. İşte bilincin o zaman ortaya çıkar. Ama bunu basbayağı dışarıya bağlı olarak yapıyorsun. Başka yolun yok yani. Başka yolun ancak şöyle bir şey var. Baştan bir şey varsayarsın, ha, onun o zaman problemlerini de çözmeye çalışacaksın. Başta bir zihin varsayman durumunda kalırsın. İşte böyle bir zihin vardır ve onun hakkında bir dizi böyle benim açımdan spekülasyon yapmaya başlarsın. İşte irade sorununu çözemez hale giriyorsun. Nedir bu irade oluştur, özgürlük edin, şey nedir? Ve aslında bunun felsefedeki karşılığı ne? Onu da söyleyeyim. Hani bir gözükledim ya bu Alman felsefesi içinde yoğrularak gelmiş. Yani. Özellikle Spinoza, gelir ve Marx üzerinde. Bir anlamda bu, mesela irade konusunda söylediği şeylere mi var işte. Ötekinin sesini de, dışarının sesini, kendi sesine dönüştürme, kavramları kendi sesine dönüştürme, şöyle bir şey koyuyor. İradenin sesi çok ilginç bir son. Görsü diyor ki, irade sonsuz bir şey değil. Yani iradeyi böyle Descartes diyor böyle de sonsuz bir şey olarak varsayma. Bu o dualizmin, basitçe o dualizmin getirdiği bir şey. Çünkü böyle e, bir zorunluluk dünyası var karşında. Seni bağlayan vesaire. Hani şeyler ya işte insanın hatasının kaynağı işte bilgisinin, bilgi yetisinin sınırlı ama iradesinin sınırsız olması. Bilirsiniz belki bunu. İşte bunlar da çatışır birbiriyle habire yanıdır dururuz o yüzden. Yok diyor öyle bir şey değil. İradenin sınırı cizat yapıbı ettiklerindir bir anlamda. Ha, bu e, yapıbı ettiklerinin bir Sınır rolde olması çok kötü de bir şey değildir. Yani. O zorunlulukların çevrendeki zorunlulara fark etmendir. Yani Spinoza'nın bir anlamda ekraf formülü, özgürlük dediğin şey bu anlamda şey anlamına gelmiyor. Yani benim çevremde yasa, kural, yani bu evrimsel anlamda işte doğa yasaları vesaire olmaması değildir. Yani bize bunu fark etmek, bunu ayınsamamdır. İrade de böyle bir böyle bir şey. Yani i̇rade de, e, irade de böyle şey irade aslında dediğim gibi o komutun yani dışarıdan gelen komutların benim kendi komutum haline gelmesi. Komutsuz hale gelmem demek değildir. Anladın mı? Ne <gülüyor> Bence bu her zaman ya bak, canım, dışarıdan bana süretini, sadece dışarıdaki komutları alıyorum dışarıdaki komutları ben işte kendi iradem olarak mı benim kendi Hayır, iradem yok Kavram dünyanla beraber kavram dünyanla beraber tıpkı diğer nesneler gibi komutları da konutları da anlamlı kalabiliyorsun ya. Tıpkı diğer nesnilerle dedim ya işte bu çubuklar ne verdim? O çubuğu artık bir aygıt olarak kullanıyorsun. Bize gelen konutlar da senin için bir aygıt oluyor. Bunları aygıta dönüştürdüğün zaman artık onlar senin aygıtların bundan sonra. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Ben yani bir tane çekiç yaparım. Al sana çekiç tamam mı? Buraya koyarım. Bundan sonra sen bir çekici kullanmayı öğrendiğinde, orada çekici. İçe dönüştürme işlemi de bilincin bir şeyi olmuyor İçte bir şey yapıyorum, yani içte dönüştürüyorum ya. Sen bana bir şey aygıt olarak gösteriyorsun, ben de bunu içte komut olarak alıyorum. Ama içte bir dönüşüm söz konusu, değil mi? O zaman içte olan bir şey var yani her şey tamamen dışarıda olmuyor. Yani i̇çte olan bir şey yok, bir içerinin oluşması var. Böyle düşünmen gerekiyor bu, bu modelde. Yani bu balist biraz holistik bir model. Ne demek? Baştan böyle bir ayrım yok. Bir içerisi var, sonra ben o içeriği böyle bir kase gibi alıyorum, içine bir şeyler atıyorum diye. Hayır. Bize bu sürecin kendisi bir içeri olmuş diyor. İçeri dediğin şey, bütün bu sürecin kendisi. Bana içeri nedir dediğinde ben mecburum, bütün bu süreci sana göstermek zorundayım. Bak budur diyorum. Burada yoktu, sıfır noktasında doğdun, içeri içeri yoktu yani diyorum. Şuraya geldin, içerisine artık, bir bilinci oldu. Yani bir toplumsal yumak olarak doğdun aslında. Atabildim mi? O toplumsal yıkmak sonunda bir birey olarak ortaya çıkıyor. Soru, olay bu yani. Şey gibi değil, tersi değildim yani. Böyle Çünkü öbür varsayında, özellikle dualist varsayında şöyle bir şey var. Ben bir atom olarak de, tam de, hocam, son, sandalye, sandalye, şey şey diyorum. Tamam hocam, işte benden aynı şeyi söylüyorum. Bakın, benden aynı şeyi söylüyorum. Sandalye, ev, araç, insan, bunların hepsi kavram. Ve e, elektron başka tür bir kavram. Tamam. Yani, yani, ano, zor olarak. Başka. Hmm. Tam da onu diyorum. Hepsi kavram evet. aslında. Yani gerçekliğe uzak uzaklaştırılan yani kavram Hayır. gerçeklikten uzaklaştırılan lafını kim söylüyorsa Acaba, ayırı, bu, ayıp ediyor. Bence de ayıp ediyor da mesela ayıp <gülüyor> etmesi değil. Mesela şu, ma, şimdi tartışma tutulacak bir yere gitti ama belki bunu kurumda belki şey yapıyoruz. Kurum üzerinde öyle mi diyor? Kurum yoksa öyle demiyorum. Teorada değil mi? Teorada nasıl da alakası yok gerçeklikten uzaklaştırılan canlı? Sosyal konu, bakın mesela şunu, şunu söyleyemek. Yani, evet. Ya benim gerçek, ben, ben gerçekliği bilmem. İşte gerçeklik benim bir konstrüksiyonumdur. Ne demeksa buziğinsel bir modellememdir falan demek bile. Aslında kavramsal dünyanın bir anlamda gerçeklikte bir bağ olmadığını söylemektir. Bu çok açık değil mi? Abi ben bir model kuruyorum, kuruyorum. Sen de başka bir model kuruyorsun. Yaşasın modellerimiz. Hadi birimizde anlamıyoruz. Bu şunu diyor. Yani benim kurduğum kavramsal model, teorik model. Yani neyse, gerçeklikte bir ilişkisi yok demektir. Bence bu çok açık. Hocam bu burada şey çok açık geldi. Yani. Kavram denen şimdi şey bir gerçeklikten uzaklaştığı bir şey olarak tasarlanıyor. Başbaya mahka derli. sandalyeden, sandalye kavramından kurtulmak istemiyor? Çünkü şöyle bir indirgeme yapabiliyor. Hapç sandalyeyi gösteririm, ostersik olarak böyle parmakla gösteririm. Hala kavramı, kavramı ikinci bir şey olarak tasarlıyor. Gerçekten bağımsız bir ikinci bir şey olarak tasarlıyor. Oysa benim söylediğim bakış, hegenden devraldığımız bir şey bu kavramı bizzat bilmenin, etmenin, yapmanın bir aygıtı olarak tasarlıyor. Farkı bu. Şöyle bir şey söyleyebilir yani Ben bir başta kumla şey yapıyorum da herhalde yani çok dinden bir örnek okuyayım da. Şimdi kum da iki ayrı dilsel e, yapı olduğunu düşünüyorum. Yani bilime iki ayrı dilsel yapı olduğunu düşünüyorum. E, şimdi senin dediğini, kum'u şöyle okuyabiliriz. Senin dediğin üzerinden okursan hep ben deney yaparken gözlem önermelerin içinde bu dilin kuralları, kanunları gizlidir. Vardır. Ve bu yüzden de en yaptığım gözlem öyle kendinden menkul objektif nesne, yani işte e, tayin boyunca deneyle inancıya atlettiği gibi bir şey değildir. Observation concept loaded demek ki. Evet, concept loaded observation. Tamam, öyle görüyorum. Ben ondan kendime muam yani, tutamam, mümkün değil. Konseptlerle yapmak zor değil. Şimdi burada Hani sen diyorsun ki yani kavramla şeyler yürüyor birbirinden. Gerçekli, kavram olsa gerçekliğin ta kendisinin bir parçası derken şunu mu kastediyorsun? Şimdi hikayenin dilsen e, yapı var, paradigma var, hikayenin paradigma. Hikayenin dilsen paradigmanın olması iki ayrı bir şekilde e, gerçeklikleri olan, iki ayrı bir şekilde... Çünkü gerçekliği bir parçası yaptığın anda o iki paradigma paradigmanın nasıl oluşturduğunu anlatmak yani. O da muhtemelen şöyledir mi diyeceksin? Ya, toplumsal bazı süreçlerden kaynaklı olarak iki ayrı paradigma oluşmuştur. Bunlardan bağımsız düşündüğümüz anda kavram ve bir gerçekliği birbirinden koparmış olur. Oysa böyle düşünürsek kavram da kendisi o toplumsal süreç, o bilimsel yapının, çatkının, paradigmanın her neyse oluştuğu Şey gibi partistir. Kavram onun gibi oluşur. Bu biraz onu ben biraz bunu diyorum. Başka bir şunu diyorum. İki ayrı paradigma, iki ayrı bilme ayrıntı demektir. Bu iki ayrı bilme ayrıntı, yani şey şeydir, iki tane ayrı bir çekiş, ben bir tanesam plastik çekişi verdim, yanındakim de delik çekişi verdim, kendim de gider bir tane böyle şey, mekanik büyük bir çekişi alırım, gelirim. Bilmek bunun gibi bir şey, böyle yani bir analoji yapmaya bir Ha şey. ya gidip bu ayrı çekişlerden bir yere vuruyoruz. E senin kazabileceğim bir şey var, benim kazabileceğim bir şey var, ötekinin kazabileceğim bir şey var, anladın mı bu çekişlerden? Aygıtlar dedikler, yani kavramlar böyle bir şey biraz. Buna benzer şeyler. Bu anlamda gerçeğin farklı kesitlerini bize sunmak için vardır. Evet. Anladın mı? Yani onun için o işe yararlar. Bizi basfara gerçeğin içine sokarlar. Anladın mı? Tabii ki bu anlamda toplumsal bir tarihleri var. Bunu kimse inkarlanır. Çünkü başka da tutmaz ki kavram. O kavramlar arasında bir şey ayrımı yapmıyor. Yani a posteriori kavramlar ve yani neysel kavramlar. Böyle ben yok mu? Apostoryörü kavram gibi bir şey var mı? kavram. Yani Zaten yani bütün kavramlar deneyseldir. Çünkü zaten deneysel bütün, bütün kavramlar tarihsel tarihseldir. Evet. Şimdi o tarihsel toplumun tarihi içinde oluşa işlerdi diyelim. Bir anlamda değer var Eee tarihe var, deneysel. Evet. Ama soru bu lanmış diyor zaten. Yanlış tartışılıyor. Eğer e, farklı çekiciler var. Analizsin şu anlamda. Yani bütün mesele farklı tarihsel içerisinde oluşmuşsa bunlar işte birbirinden bir şekilde ayrı resimlerdir filan. Evet. Ayrı resimlerdir. Evet. Ayrı resimlerdir. Yani ayrı dünya resimleridir. Yani elimdeki ayrıtı ben. Elimde bir e, üçgenlerden yapılmış bir. Balık var. onu dünyaya atarsam dünya. Balık ağları e, üçgen biçiminde balık ağları gözüküyorsun. Elimden. Yemin başarıyla böyle bir şey. Kavramlar böyle ayrıntılar. Dolayısıyla daha bir dünya şekillendiriyor. Tam böyle değil hocam. Şimdi burada çirksiz. <gülüyor> Ama şey mi söyleyeceğim. Şimdi bunu da eğer tarihsel olarak oluşmuş deneysel kavramlardan bir odaklı bir yöriye yıkıyorsa bir yapıyorsa e, ciddi olarak eksik bir şey yapıyordur. Çünkü o zaman bana matematikten söyledikleri son derece sorularını Bak hocam dil gibi bir şeyden söz ediyorum matematikten söz ederken, tam, tam tersine çok iyi açıklıyor ama bir şey var. Onu onu, onu aslında soracağım da, bu e, dünya resimleri işte buradaki şeyler ne kadar farklı olursa olsun bunlar birbirinden bir şekilde kesiştiği için biz e, bunlar arasında geçişler yapabiliyoruz, ortak noktalar bulanıyor bile. O kesişim meselesini aslında buna a priori kavram deneyelim de hani rahatsız etmeyesin ama o farklı ağ sistemlerinin birbirine bir geriye yene burcu anlamına geçerken ortak olarak bulunan şeyler. Bu da bunu söylüyor. O işte Epenetus'teki işte, o örneklere hani a priori kavramını kullanmadan kaçınır mı Diyor, şey söyler. Şimdi hocam bir mesele yalnız bir şeyin anlamı için geliyor? Bu modelde yani e, Vygotsky'nin modelinde bence bir anlamda da, da Hegel'in modelinde hatta, Mart, o modelinde kavram bir, bir temsil değildir. Dünyanın resmini çekmez. Gider dünyada iş görür. Yani ben kavramı alırım elime gider bir şey yapar. Gerçeklikler yani, yani e, o kavramsal ayıtlarla oluşturulmuş resim. Resim. Yani bunu kuruyorum açıkçası. Evet, evet, evet. Bunu, bunu kavramlarla yani, kuruyorum diyorum. Kavramlar aracılığında onu yapıyorum. Ama resim yapmayalım mı? Pazarım mı? Yani dediğim gibi, şuna benziyor kavramlar. Bir, bir alıştırma dar yapacağım. Yani hem alıştırma hem değildir çünkü bu. Ya şu önlük problemlerden bir tanesi. İşte bu masayı evet. görüyorum İşte Üstü çok bilmem nedir parlaktır, şudur, rengi vardır falan. Sonra elektron mikroskopla bakıyorum buna. İşte Pır tüklüdür, rengi yoktur, bilmem ne. E hangisi masadır? Anlatabildim mi? Gerçek masa hangisidir? Bir bir soru. Hayır ikisi aynı hani masadır. Bu Bunu ne söylüyor? Çünkü reprezentasyon falan da bilir. İkisi de gerçek masadır çünkü farklı kavramsal aydıklarla yaklaşıyorum buna. Farklı kavramsal aydıklar demek gerçek değil mi? Farklı kesitlerini bana sunması değil Orada iş görebiliyorum bunu. Kavram da öyle bir şey. Bekleyin, ölçük sorunu gibi bir sorunuz çıkmıyor. Yani ona göre hani gerçeği tam olarak nasıl algılıyoruz? Bu kadar. Bu kadar algılıyorsun. Ama kavramlarla algılayalım. Evet, bunun de bir şey de algılayamazsın. Zaten ayrıca şu var, sürekli bu kavramların zaten toplumsal, tarihsel yaratıklar oldukları için, hatırladın mı? Muhakkak büyük açlıkla dünyanın her şeyini sızırına sana açmayacaklar. Tam Marks'ın kapitalde sözünü ettiği şey diyor ki, eğer dünya, eğer kavramlar bizim kavramlarımız tam da dünyanın olduğu gibi olsalardı, bilim yapmazdık yani. Biliyor her şeyi o zaman? Zaten, yani burada ona da ek olarak, yani niye kavram aynı zamanda materyal bir şey diye bir örnek. Yani kavram biz koymakta öp de bizim kendi ihtiyaçlarımız, işte dünyayı nasıl algılamak istediğimiz, o tarihin o döneminde hani e, senin belirlenimin, onu sen nasıl algılamak istediğinle ilgili bir şey koyduğun bir... Evet, sana ölçüsü. Yani o bir değişmez bir değil. Yani senin kendini anlamak, insanın beraberce olup ortaklaşa hani o döneminde koyduğu işte normatif kendisi için normatif olarak algıladığı şey oradan kavramı alıyor sonra tekrar sana öyle algılıyorsun. Yani karışılık burada her kavram kavramlara nasıl bir değer sorunu oluyor? Bir araştırma kavramlar arası mı? Ya nasıl? Ya, şimdi, her kavram değerli aletse yani toplumsal beni ilişkiler üretemiş bir aletse hangi alet benim için daha, daha gerçek, doğru daha şeyi enerjisi evet. yani ben burada elektron mikroskobu ile de baktığımda evet. elektron mikroskobu aletiyle baktığımda çıplak gözle baktığımda büzgeçle işte gördüğüm baktığımda bunun farklı farklı yanlarını <gülüyor> görüyorsan hemen bunu işte Max Maden Vigoski şey söyledi yani kapitalizmin kendi ürettiği kavramlarla hayatını toplumu anlamakla Maksim'in kendi ürettiği anlamlarla hayat ve tutulma anlamı arasında herhangi bir şey yok. Karşılaştırma yapamam. İkisi de aynı gerçekliği, aynı hakikaten farklı yüzlerini veriyor bana. Yani ben bunlardan birisi daha değerlidir de diyemem. Keza bilime girersem, bir kavramın bilimsel olmasıyla ile olmaması arasında da bir ayrım yapmakta çok zor oluyor. Zaten zorlanırsın tabii ki. Yani, Şimdi işte, şey mi diyeceğim, yani nasıl bir ölçü olarak oluyor ortada? Şimdi bak, ölçütüm şu, birkaç tane ölçütüm var. Birincisi, kavramlar, bir kavram dünyasının içine gideriz. Evet. Bu bir şey. öyle tek başına bir kavram olmaz yani. Kavramlı kavram sistemiyle beraber gelir Tabii. o bir. Ve o sistem içinde de bir var. Hı. O yerleştiğimiz şey de soyutlama düzeyidir. Anladınız mı? E bazı kavramlar daha fazla soyutlama kabiliyetine sahipken bazıları daha az. Bir şey soracağım. Yani şunu demek istiyorum. Gerçi e, o belirlenir mi şey mi? Sabit mi? Yani o yerleşik benim yerleşik de. O Bak mesela bildim, devin bir şey. Sayı yani. e, çünkü masaya şimdi ben böyle bakarken yemek masası için iyi bir yere bakabilirim evet. ama e, mikroskopla, eee yani mikroskopla endoşine tavlasın leksine bakabilirim yani. O zaman o amana gidiyor önce biraz onun. Evet yani ihtiyacımız da bu anlamda da sen söylüyün o kavranın kavranlar arasındaki ilişkisel yani buradaki ya değer meselesi bence çok önemli yani. Onu bir derecelendirmemiz gerekiyor yani ama bir evet. şey derecelendirme değil gibi geliyor. Ee, yani Sağ bir derecelendirme değil. Yok, evet. Neyle bakabileceksen o pozisyonuna göre olabilecek bir şey. Birincisi o belirliyor senin. Yaptığın etkinlik ve hangi düzeyde gerçekle karşılaşacaksan o düzey tabi ki belirli. Ama bunun ötesinde bir şey daha var. Sonuçta şunu unutmaman gerekiyor. Kavvan senin yapıp ettiğinden bağımsız bir yerden gelmiyor. Tamam. Bu anlamda ben ben bakarsam çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Ben de Platon'un sözünü ettiği iddialar, dünyası kavramlarla ilgisi yok. Öyle kavram olmaz, ölü kavram olmaz. Yani ölü kavram da ölüdür, gider. Kullanmayız onu, anladın mı? Kavramı sen üretiyorsun, zaten senin eyleminin sonucunda ortaya çıkan bir şey olmayacak, insan eyleminin sonucunda ortaya çıkan bir şey olmayacak, zaten normatiftir. Normunu orada çizersin, değerini orada zaten belirge erkendisin. Çizer yani, başka bir yolu yok. gerçeklikte başka bir yolun yok ki karşılaşmanın. Ölçüt, ölçüt, evet. ölçüt sorunu tabii ki var ama zaten hani ölçüt sorununu kabul eden bir şey çünkü siz bir ölçüt koyduğunuzda o zaman yine kendi tarihinizi yassılamış oluyorsunuz aslında yani bir şekilde tarih önceliğine gitmiş oluyorsunuz yani ölçüt Hı. sorununu da kendisi içinde kapsayan bir şey zaten ussübecilik dediğimiz gibi Hı. Neyse, Hı. ne var mesela Hegel tarihe bakışına baktığımızda ne görürüz şimdi adamda şöyle bir şey var her toplum kendi Hacikatin bir adı var üretici yani, yani kendi gözlüklerimi yani kantin şeyi kullanır ama gözlükleri bakar koyar ve o gözlüklerle dünyaya bakar. Şimdi burada hani şey anlamında e, ben toplumları nasıl muhayese ediyorum? Ama orada bir ilerlemecilik var. Ya iş halinde, dairde dairde bir sonraki toplum o yeni toplum. Bir önceki toplumun gözlüklerinin ne olduğunu bile diye diyecek şeye sahipti, bilgiye e, sahipti bu gözlüklerle bu gözlükler arasında bir karşılaştırmayı başına yapıldığını çünkü onlardan daha ileri ileridiler, bir ileri var. Ama şimdi burada değil, bir ilerlemecikten bir sakınım görüyorum. Yok yani, ilerlemecikten sakınma ne Bak, şöyle bir şey var. Burada şunu söylüyoruz. Işte, şey, bu Orada bak ilerlemecik savunduğu bir şey Yok yok ben bunları savunabilirim. Neden olmasın acaba? Bundan çekilecek bir şey yok ya. İlerler yani insan. Birincisi şu var. İnsanların yani bu, bu kavramsal dinlerle dediğinde bir şey bu bütün insan, insanlık ortak mirası dediğim artık dediğim Bütün bu in, bir yapıp etmesinin sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Bize gerçekliğe karşı yapıldığı için, yani gerçeklikle temas halinde, gerçeklikle etki edişim içinde diyelim, tamam mı? Yani e, üretilen şeyler oldukları için, bu senin üzerinden birbirine karşılaştırılabilir gerçekten. Ben onun için diyorum, çok somut şeylerdir kavramlar bu anlamlarıyla, anlatabildim mi? Pala karşılaştırabiliriz. Abi ben benim çekeceğim seninkinden daha iyi. bu duvarı. Bu da basit yani. Biraz buna benzer bir şey söylüyorum. Anladın mı? Gözlük falan değiller. Onun için o, o, o gözlük dediğinde biraz o reprezentasyon mantığıyla gidiyorsun. Hani anladın ben Onlardan sakınmak gerektiğini, başka yani sakınmak gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü görmek. Buna çok somutlamak olarak gerektiğini düşünüyorum kendi kafamızı. Bir de bir şey daha var. Yine ölçü sorunuyla ilgili. Dün bir şey söyledim dedim köpek gizli. He gelecek. Yani ama kötü bir gizliliğe gelse de. Yani apartıyor beslen şeyler. İşte bu konjac modeli var ya. işte bu tahminde bulunurum, fırlatırım. Sonra da gider yanlışlanır. Yani he ya çok daha güzel bir şey söylüyor. Benim kavram modelim bundan çok daha önce bunu söylüyor yani. Anladın mı? Çok daha temiz bir şekilde hem yani. Hem de gerçeklikten sakınmadan. Yani gerçekliğe rağmen ya da işte namrasında işte rasyonel olmayan bir biçimde de değil. yani. <gülüyor> Ölçüyü ben koyuyorum tabii ki. Başka başka çarem yok. Anladın mı? Çünkü eğmeyen yaratık benim şu an. Bu, yani bu insanlık da anlatabilir miyim? bu koyuyor. Yani bu Bu ölçüt bir yerde gider, duvara tosla. Tamam tos zaten. Bilim tarihi bunun çeneleri dolu mesela. Güzel bir kaynak bizim için. Filojeskin diye bir kavram ortaya atarsın ölür. Yaramaz yani. Çünkü o kavramlar yerleşik silinçinin yere oturmasın. Irk diye bir kavram ortaya atarsın. Anladın mı? Gider ölür yani. Basbaya ırk kavramı üzerinden yola çıkmış bilimler bizzat ırk kavramını yalanlar. Ölür yani. O kötü bir konjüktür yani. Böyle kötü bir mutasyon yani. Gibi. Biraz da böyle canlı bir şey olması da böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Aygıt olması öyle bir şey. Reprezentasyon falan değil. Basbayağı iş görüyorsun bununla. Yani. Hem de çok güzel işler görüyorsun. Bazen de kötü işler görüyorsun. Bilmiyorum yani. No, ama bir, bir şey daha. Normatipliği nereden geliyor? Şuradan geliyor. İnsan eylemine bağlı olduğu için normatiftir. İnsan eylemi zaten normatif bir şeydir. Şöyle insanlar yani zaman içerisinde sözlerden konuşuyorlar. Normatiflik ne demek? Geleceği şimdiden tasarlamak demektir. Normatif budur yani. Geleceği bir şimdi gelecek yaratmak. Yani efendim. Geleceği şimdiden Şimdi tasarlamak. şimdi tasarlayıp ona yapmak. Yani ona bakın Marx'tan ya bir örnek bir alıntı var. Biz çok kullanır. Şöyle bu alıntı yani böyle tekrar tekrar başka yerlerde var. Şöyle bir şey der bu ünlü öfterden bir alıntı. Şey ee, bakarsınız diyor bir örümce, o kadar güzel evet. ama evet. ören ki diyor yani en böyle demin mimarı parmak ısırır. Bilmem ne yapar, yapar, Ama diyor en bedeli insanın, anladın mı? En bedeli mimarın bile ya da en mağara insanın bile yaptığı o ininin bundan daha farklı kılan bir şey var. O da bunun tasarlanmış olması. Yani bu tasarlanmış olmak şey anlamına gelmiyor. Kafanda bir tasarlanmışlık falan filan değil. Baslayab kavramının yaratılmış olması ve biz o kavram üzerinden gidip yapılıyor olmasıdır. Ama tabii değil mi mesela? Yani geleceği şimdi yaratmış olması. Artık bu norm koymak demektir. Norm dediğin şey var bir şey? Yani? Başka bir şey değil ki. Hiç sevmedi de bana göre. Bence bu da norm. Alakası yok yani. yani. norm koymanın normun norm bir value koyucudur, değil mi? Yani bir standart koyucudur, norm koyucudur. Standart normatif olmak şey. demek gelecekte falan alakası yok geçmişte de olur, fazla da olur. Hiç alakası yok. Norm koymak demek bir standarda göre, bir valueye göre e, bir value cost koymak demek. Tamam. Yani. Hocam nereden getiriyorsunuz o valueyi? Tanımı verdi Efendim? O değerini nereden getiriyorsunuz Öncelikle biyolojiden getiriyorum. Pek çok sen hiç biyoloji yapmıyorsun, hep tarih ama çok önemli bir biyolojik genetik altyapımız var. Yani o onun da kendine özgü bir otonomisi var. Tarihe ne olursa olsun bazı şeyler biyolojinin bir tarihi şekilde gidiyor. Yani her şey tabi bir de var. Bence. Bence insanda her şey tabi de. mi pek de? Biyolojiyi sıfırladık. Yok bir şey artık o dönüşü orada insan olmalıdır. Kavrama oluşturmamızın en önemli şeyisi, en önemli necessary condition'ı diyeyim, biyolojimizdir. İnsanlar kavramı oluşturuyor. Biyolojisi farklı olan canlılar oluşturamıyor. Hocam bu toplamda insanlar kavramı oluşturuyor. Tabii ki insanlar kavramı oluşturuyor. Topoloji değil. Bu ototoloji de değil. Topoloji başka bir şey yok. Var. hocam yani hatta bir tozları biraz kibar olmak istiyordun da bence bu ilanlarınızı istedim yani bir cümle. İnsan kavramı üretir tabii ki insan kavramı üretir. Başka kim kavramı üretir? Tarihi tarih tarih olan vardır. başka canlılar da var demek istiyorum fakat tarihi olan başka canlılar var. Kavram üretemiyorlar. Yani tarihi desteği onlarda da olması lazım. Biz üretiyoruz çünkü bizim biyolojimiz müsait. Pardon biraz sanırım burada bir terminolojimiz farklı var. Tarih, hayvanların tarihi ile insan tarihi arasında bazı fark var. O, o topolojik işte. Ben, yani, tamam. tar onların tarihi yoktur evet, derse... Ben onların tarihi yoktur demiyorum. Onların doğal tarihleri vardır ama <Gülüş> biz insan tarihini ona indirleyemiyor Onların da bir tarihi var. Niye onları oluşturamıyor? Çünkü biyolojileri, genetik yapıları müsait değil. Onun için kavram oluşturmada en önemli şart tarihten önce bir defa şey biyolojidir. Tamam o zaman tamam. şey yaparız onu. Saklarız hep sizde de bir şey olurlar. Evet. Şey. Yani şey biraz bu tarçının bir herhalde. Ee, yani şey biraz ben de senin bir metanatörü, ben de sıkılıyor olayım, gördüğünüz en başta bir şey, metan'ın tanımını yaptım. Ya yani onun bir şey olarak büyük bir şey, bir şey. Yani, sadece bilinçle, çalıştım. Metanın şey var, e, yani optalizmin bütün bileşenlerine, bütün ürünün içerisinde yer olur. Yani ne varsa optalizminin metanı da var. E, yani tek başına ürünüm araçları için de şey diyemiyor, hani metan'ın ağırlığı falan, hani, bir şey değil. Hani, buradan çıkarsak, bunu kere koyarsak şimdi bilince baktığımızda bir şey var. Ee, i̇lk başta, yani yanlış anlama ihtimalinde de gözeterek yansımın soruyu bitmişmişsiniz. Ee, şimdi ilk başta bilinci biraz şey gibi bahsettim sanki. Hani bende var olan benim bilincim diyebileceğim bir şey var. Yani mesela ne dedik? işlerin kendi bebeğinde uyarılı haline geldi durumu ya yani, da işte yapıp etmenin hani bunu farkındalığına varma halkı vesaire bile. Şimdi bir yerde böyle bir şey var. Ötü tarafta işte bir andan tarziden birden Hatta bir yerine belki bir yöntem bahsediniz bana kadar. Sen ola yüksek mesafesini nasıl temelden veriyoruz. Bunlardan bahsettik. O zaman ne yapmamız <gülüyor> gerekiyor? Aslında şöyle bir şey çıkıyormuş gibi geliyor bana. Hani Karnışın çıkıyormuş gibi. Öyleyse birbirinin aslında oluşması için ortamda zaten bir tane daha bilinç bulunmuş olmalı gibi bir şey. Yani e, dilden tarikat falan bahsediyorsa yani bir bilincin bir şekilde hani... E, Tecavüle. Ha, evet artık ben onu da tam şey yapamıyorum. Başka bir bilinçli durumun daha var olması gerekiyor ki ben bunu e, geliştirebileyim. Çünkü bilinci bu içerisinde şey dedik işte tarihe sahip olduk ya da şey dediniz işte bir adayın tek başına tam şu bir bilinçtan ne kadar büyük bir basılsa. Yani tüm bunlardan bir şey gözükmüyor, gibi geliyor bana. Yani bir bilincin oluşmasında başka bir bilincin de tetikleyici noktası. Yani insanların bir arada, ama o topu bu kadar çıkıyor Hani bu, hani şey, bu böyle bir çelişki halini de ben bilincim sanımda bir şeyle aslında hani gibi geliyor bana. Yani bilinç aslında sadece bana ait bir şey, bende olan bir şey gibi. Yani çok kötü bir örnek acaba bir şey, şey akla gelmiyor? Yani mesela internet düşünün, netver. Ben kalkıp şey internet vermem, yüküm, şey değilim ben. İnternet benim dedikleri bir şeyler kişi geliyor bu çalışma. Yani internet etsin. Yani biraz bilinç içinde böyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani sadece bende varmadan bilinç diyebildiğim bir bilinç yok. Hani o yüzden de bilinç yani daha şey, ya yani mesela geçenlerde yıldır burada kaç tane izleyim varsa yadıklarım ya. Yani bilinç sayılamayan hani bu ahaliyle bu şekilde tanımlayamayacağımız bir şey aslında. Hani o yüzden belki kavramlı algıdır. Bunları tartışırken de aslında hep şeyden bahsediyoruz. Yani o bilincin daha ortak olan yanlarını e, gözetmediğimiz zaman, birer kişi gibi geliyor bana. Ya bilmiyorum. Ben böyle bir sonuç çıkarıyorum. Yani oradaki bir sonuç çıkarmak kalbinde işte. Olay onu söylemeye çalışıyor. Yani bilincin e, oluşabilmesi için sen başka bir bilince olması gerekiyormuş gibi bir sonuç çıkardı. E, bütün bunları onun üzerine düşündüm. Yani bu sonucu çıkartmam da artık bir hata olabilir. Yani en başından başının bilinçin değişmesi anlamında bu dönüşmesi. Yani şimdi, yani, bunu nereden düşünmemiz? Çünkü mesela şey örgü verdik. İşte adıları ilk başına bıraktığımız bir kişinin üstlenecek diye bir şey düşündük. Ondan sonra bilincin oluşma aşamalarını şeyi ekledik. İşte gelebik, e, ekledik, gelirdik. Hani, bir an bah bir an ekledik. Bir örgüde... Ebilirim ben. Hani topraçtan bir şey var mı? Sonra da koyuyorum. Yani bunlardan bahsedin. O zaman yani birdenbire bilincin bir insan benim bilincim diye tezahür eden bir şey olduğunu değil, aslında bir başka bir bilinçli ortamda bulunan şeyler etkileşim olarak oluşan bir şey olduğunu kabul etmek zorundayız. Yani internet sadece benim önümdeki bir serti diyemiyoruz. İnternet ne diyor? <gülüyor> Bayağı bir sürü. Unutmadan bir şey verebilirim. ben buna bir ek. Aslında benim sunumumun işte sonunda biraz altın sizin buydu. Yani siz işte bilincin var giderken diğerlerin bilincine hesap katmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o normu size o koyuyor. Ama bir yandan da sizi tekiliniz yaratırken işte genel başkalarının bilincini yaratmak zorunda kalıyor. Bu aslında yani yine kötü anlattım ama, ama evet, karşılıklı bir şey. Yani hem genel bir bilinci varsa yani başlığın bilinci hem kendi tekiliniz norm da belki buradan açıklayabiliriz. Yani o norm koyma ölçü değişikliği ne görünüyor? İşte hani Kopernik devrimi, işte biz dünyayı merkez sanıyoruz ama sonra gözlemle o değişiyor. E, güneş işte dünya güneş etrafında dönüyor. Bu aslında çok kültürel işte dini her şeyde bir anda etkiliyor. Sizin bütün hani, dünyaya bakışınız da etkiliyor. Çok somut bir e, bilgiden siz artık hani bütün tanrısal e, varsayımlar değişiyor. Ya tabii ki değişmiyor ama orada bir karşılıklı norm savaşı oluyor ve oradan sonra belki de yeni bir dünyaya bakış ortaya çıkıyor. Yani yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Kavram tek başına bakınca çok şey gibi gözüküyor ama tek bir şey gibi. Bu da o ok karşılık bilinçlerin bir mücadelesi. Örneğin. Bir... Bak bilinçlerin değişik şey, zaten o etkile, etkileşimin dışında, o, o faaliyetin dışında bir yerden gelmiyor. Tabii ki haliyle birikmiş bir şey var elimizde. Yani, yani toplumsal faaliyet işte, yürütüktü halimiz var, sonra sıçralanlar. Da... Bu tarihimiz var ama iki tane nokta var. Birincisi e, bu hani elimizde birikmiş olan şey, yani bir model olarak elimizde olan şey, yine bu etkinliklerin sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Başka bir yerden gelmiyor, bunu çok dikkat etmek gerek. Yani bu işte tanının işte imajı ya da tiğnin, dışa bulurluğu falan filan değil yani, anladın mı? Bu baskıya bizim faaliyetlerimizin sonucu ortaya çıkmış bir şeydir. İkincisi de dönüşüme tabi olur bunun kendisi. Yani bunu, bunu her aşamada görebiliyorsun. En azından mesela Vygotsky modelinde çoğu şeyler Eğitim kısmında mesela eğitim şeyden sözü derken ben Türkçe'de bazen böyle hani uygulamaya çalışıyorum. Öğreçmek de bir sözcük bir şeyden söz ediyor. Öğretişim ya. Anladın mı? Yani şey yani. Böyle eğitici, çocuğu eğitirken aynı zamanda kendisi de oluyor. Çocuk gelişim psikolojisine bak, baktığında çocukların sorunlarını ele, ele alırken, işte çocuk bilinç sorununda ele alırken, aynı zamanda Ebeveynin bu süreç içinde yaşayacakları dönüşen olan bilincinde olacak, yani onun bilinçlerinde, bilinç dünyası olacak değişiklikleri de hesaba katmak gerekmektedir. Çok delinyen bir yapı. Ebeveyn, bu süreç ekleniyor, üst üste geliyor bir anlamıyla. Ama bu etki, yani çek. Şey, bu anlamıyla evet her halükarda bir başka model var önümüzde her zaman. Toplum işte. Yani bu bizim şansımız mı? Şanssızlığımız bilmiyorum. İşte böyle. Şimdi elimizde bu. Elimizdeki hani kumaş bu. Bunun içine doğuyoruz. Ama aynı zamanda bu kumaşları bir özelliği var ki ben de bizzat bu yani bu kumaşı benim. Ben yani şöyle bir şey diyeyim. Beni bir ben olarak koyuklamıyor. Yani beni bir ben olarak bir sürecin sonunda ortaya atıyor. Bir birey olarak diyelim. E eyleyebilen bir, bir birey. Bu bireyin kendisi bu sefer bizzat bu mevcut bilince bir katkıda bulunuyor. Ek yapıyor onu. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapı. Ama e yani böyle bir şey. O zaman bir şey hani, e haline geldiğinden bir şey denedik de ya genç için yani bunu biraz daha geniş tutmak gerekiyor çok uzunlarda bir başkasının kendi bedenini. Zaten kendi bedenini uyaran haline getirmek demek şu şunu bir şunu kastediyoruz yani, kastediyorum. yani ben, ben onu da bilmiyorum arada söyledim belki kaynadı ee, onun için zaten bakın bilinç dışarıda olması dediğiniz şey biraz da bu bize bedenin dışarda olması çünkü benim bedenim benim çevrem yani bu kadar belki bazı belki şiir gibi görünebilir ama şiir işte gibi bayağı açık bir şey bence ee, bu bu bu bütünlük içinde anlamlı olan bir şeydir. Yani insan bedeni olduğu için, tabii ki yani zaten öteki beden, yani bütün bir beden olarak, yani to to toplumun bir anlamda, kendi hareketinin karnı ol olması meselesi bu. Anladın mı? Yani buna en başka, bu bedeni kendi uyarını haline gelme en, en açık biçimde, ben de zaten insanların toplumsal faaliyetinde görebiliyorsun. İnsan yaratıyor yani, bir şeyler yapıyorsun. Yani bazen yaratıcı şeylerin <gülüyor> modellerden falan alıyor yani bir örneği alıyor yani. Işte. <gülüyor> hani uçmaktan söz ettik ya, sadece uçak için sadece dönüp kuşa bakmıyor. Başka başka şeyler yapar. Bak uçmak için bir çevresinde hiç görmeyeceğin şeyler de tasarlanıyor. Bu yapı etmesinin içinden evet, böyle bir şeyler. Ne yani. yani şeyleri söylüyorsunuz? Sen... Yok yok yok. Yani. Tamam, tamam yani. Ne dedin söyledi? Aynı şey yani bu anlamda tamam, yani, Bir şey. modeli çünkü. Ben biraz da şeyden düşünüyorum. Tabii bir gözüküyor, çok hegelecim mi o ben aslında? Yani ama çok çok yararlanıyorumlar. Yani ama hegelelerin üzerinden. Yeni üzerinde. bir şey var mı bunda? Ekleneceğiniz bir şeyler oluyor, tamamlayıcı bir şey gibi oldu. Da. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi böyle bütün şeylere ekskulu sevili, tarih ve toplumla açıklama çabasına ben tarih ve toplum yetiştirmez diyorum. Çünkü tarih ve topluma, biz niye toplum biliyor musunuz? Çünkü genetiğimiz bizi oluyor, biz toplum halinde yaşamak üzere evrimleştik, biyolojik bir şeydir. Toplum kökeni de biyolojiktir. Tarihte biyoloji, genetik artı top, şey, çevre koşulları. Yani bir defa tarih ve toplum öyle zembille gelmiş, kendisi açıklanamayan independent variable değil, dependent variable. Neye dependent? Genetiğe, biyolojiye dependent değil mi? toplumsallığımız. Biz insanlar niye tek tek yaşamıyor? Toplumsal arasında yaşıyor. Çünkü biz öyle evrimleştik. Biyolojimiz öyle söylüyor. Değil mi? Onun için öncelikle yani biyolojiye bakmak lazım. Tarihsel tarihli takma olaylar olabilir. Onlar e, bir sürü davranışlarımız etmiyor ama böyle kavram oluşturma gibi bilmem bilinç oluşturma gibi şeylere sadece toplumsal olarak bak, bakmak bence işte o tarih fetişizmine bir sonucu yansımaz. Harun ben bir şey söyleyeceğim. İnsan sadece bir o den sonra daha olmuş. İnsanın